Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ön sıradaki Ak saçlılar, arka sıralardaki Gençler Elhamdülillah Esselatu vesselamu aleyke Ya Resulallah Estağfirullah Tövbe estağfirullah Tövbe ya Rabbi Hata rahına gittiklerime Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime demişti bir arif. 1000 yıldan bu yana aşağı yukarı bu coğrafyadayız. Sene 1040 Tuğrul Bey rahmetliyle beraber geldik. Tebriz başkent olmak üzere bir devlet kurduk. Büyüdü de büyüdü, koca imparatorluk oldu. Ömrünü tamamlarken. Osmanlı'yı miras bırakıp yerine gitti. O da altı buçuk asır idameyi hayat ettikten sonra hali hazır devletimizi bırakıp gitti. Babamız Osmanlı, dedemiz Selçuklu. Hikayenin bugüne kadarki süresi yaklaşık bin yıl. Bin yıl boyunca da diyeceklerimizi genellikle şiirle söyledik. Türk'ün adetidir, tahtta oturan sultan da şairidir, daha da koyun güden çoban da şairidir. Sanki ana rahminde öğreniyor bu işi milletimiz, şiiri çok sever. Ve bizde şair demek mutlaka ama mutlaka Cenab-ı Peygamber adına şiir yazıyor olmak demek ön şart. Aleyhissalatü vesselam istisnası yoktur. Bizdeki bütün şairler bunu yaparlar. Hele divan tarzında benim en çok üzerinde bulunduğum alan biliyorsunuz divan edebiyatı. Divan dediğiniz bir şairin şiirlerini derli toplu harf sırasına göre belli bir sistem dahilinde bir araya getirdiği kitap onun adı. O kitapta olmazsa olmazlardan biri münacat veya tehlil adını verdiğimiz Cenabı Hakk'a yakarış manasındaki şiirlerdir. Biri de naat dediğimiz Hazreti Peygamber hakkındaki şiirlerdir. Bu Resulullah Efendimiz'den bu tarafa gelen bir adettir aleyhissalatü vesselam. Tasvip buyurmuşlardır. Birinize söz ve yazı sanatı verilirse beni anlatsın, beni övsün buyurmuşlardır. Onu övmek bizatihi ibadettir. Ve hepsi seni övmeye takatimiz yok Resulullah ama Teberrüken, min gayri haddin, şunları geveledik diyerek ölmüşlerdir hep. Ben seni nasıl öveyim ki? Meddah'ın Hazreti Allah'tır diyor. Senin için naattır Kur'an-ı Kerim diyor şair, muallim Naci mesela. Örneği çok, yani saymakla bitecek gibi değil. Ama bir tahsis yapmalıyız ki söz bitsin yani yoksa birkaç gün buradan kalkmamak lazım. Muhtasar müfit. Özet faydalı olması ümidiyle hatırıma ilk gelen nat tahmin edeceğiniz üzere muhtemelen Tahirül Mevlevi'nin tasdis ettiği Nabi merhuma ait 5 beyitli muhteşem eser. Nabi merhum ile hususi bir yakınlığımız var. Ahbabımızdır, üstadımdır. Sadece görüşemedik. Bunun dışında her şey tamam. 45 senedir divanıyla meşgulüm. Hiç şüphe etmiyorum ki gördüğümde tanıyacağım ben onu. Siz Nabi abi değil misiniz diyeceğim yazdın gittin. Senden sonra başımıza neler geldi haberin yok tabii. Lisan gitti elimizden lisan. Sen ne diyorsun diyeceğim ustada? Seni anlamak için yabancı dil öğrenmekten daha zor bir işle uğraştık biz. Yani biz elimizden geleni yaptık üstümüze düşeni yaptık maraba marabalığını bilecek a ağ, ağlığını sende Terazi başında elinden geleni yap diyeceğim yani artık. Canlı bir televizyon programında hocam şefaat yok diyorlar. Ne dersiniz dedim. öbür konuk doğru demiş dedim diyen şefaat yok diye ne şefaat yok. Adam şefaat yok diye yok tabii. <gülüyor> Sana yok. Yok diyor. inkar eden mahrum kalır. Yok. Yoksa şefaati bilmeyen mi var? Bilmeyen mi var yani? Sen neden bahsediyorsun? Çok ukalalaştık biliyorsunuz son zamanda. Kur'an-ı Kerim geçen hafta nazil olmuş gibi izahlar, bilmem neler, her şeyi merak etmeler, her bir şeyi bilmeler falan. Böyle bir durum var yani. Yakışıksız, hadsiz. Rahmetli dedemi görmüş olsalardı bile bu kadarını yapmazlardı muhtemelen. Benim dedem 1908'li Sudan kökenliyiz de biz. Sudan'dan getirilip azat edilen bir köle bizim büyük dedemiz. Siyah tabii haliyle. Rahmetli dedem gece görünmezdi. Okuma yazma da bilmezdi. Hem İslam harfleriyle hem Latin harfleriyle okuma yazmayı öğrenemeden fakat bir kulak mollası olarak lazım gelen her şeyi de öğrenmiş olarak 70 civarında yaşında göçtü. Bana bir gün sordu henüz 7-8 yaşındaydım İslam'ın şartı kaç? 5 dedim say dedi saydım aferin oğlum bilirmiş dedi. Aferin aldık ya şımardım tabi ben. Bir de böyle Üslubuyla sayıyorum yani. kelimeyi şahadet şehadet, savmusalat, hac-i zekat. Aferin dedi. Dedem. Altıncısı ne dedi? Dede dedim, bunun altısı olmuyor. Bu beş. Altı olan öbürü. iman şartı. İstersen onu da sayayım. Bir aferin de oradan alırız diye hesap ediyorum ben. Sana İslam'ın altıncı şartını sorduğum dedi. E yok dedim. Aferin dedi. ''Oğlum bilir.'' dedi. ''Dediğin gibidir İslam'ın şartı beş, altıncısı yok ve fakat altıncısı büyük küçük haddini bilmektir.'' Dedi. <gülüyor> Okuma yazma bilmeyen adamdan aldığım ders. ''Otuzu epey geçmiştim, bilmeyene bildirmek de yedincisiymiş öğrendiğimde.'' <gülüyor> Geç kaldık biraz ama öğrendik çok şükür. Yedincisi de o imiş. Nabi merhumun natı dediğimde muhtemelen tanımayan yoktur. Ama ezberden şöyle bir okumak neşeli olabilir. Güzel yazmış rahmetli. Hani Medine-i Münevvere'ye girerken yanında uyuklamakta olan ağayı ikaz için irticalen, şimdilerde doğaçlama dediğimiz usulde yani veya spontane dediğimiz şekilde en güzel adlandırmasıyla irticalen beş beyit söyleyi verir ve yüksek sesle söyler. A da uyanır tabii. Anlamıştır meseleyi. Medine'yi münevvereye böyle girilmez diyor şair. Helmize geleli bir toparlanıyor falan ve mahcup oluyor. Aramızda kalsın üstat diyor. Başkası bari duymasın manasında. E tabii diyor dedikodu edecek değiliz ağam diyor. Nabi merhum. Ancak 2019 senesinde sen bunu burada anlatıyorsan bir yerden çıktı. <gülüyor> Hadise. Nereden duydun? Şehre girildi. Sabah ezanlarını bitiren müezzinler ezanı bitirdikçe bunu okuyor. Bu beş beyti ve tereddütsüz Hatasız. Şaşkınlık içinden abi. Nasıl olur? Ben bunu yolda gelirken söyledim. Hiçbir yerde yazılı değil. Diye. Kime sorduysa cevap alamayınca merakı iyice şiddetleniyor ve ser müezzin Medine-i Münevvere'nin baş müezzinine heyecanla telaşla soruyor. Bakın diyor ben şairin abiyim. Biraz önce okuduğunuz şiirin acizane sahibi benim. Bir yerden duymanız mümkün değil ama hata da etmedi hepiniz okudunuz. Düzgün. Sorduklarım da cevap vermiyor. Benim aklıma yazık olmasın, siz meseleyi bana izah edin diyor. Baş müezzin diyor ki, arkadaşlar tabii ki sır veremezler. Mesela emanettir, sırdır ama siz şair Nabi olunca sizden de gizli değil. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bize rüyamızda bu şiiri talim buyurdu. Ümmetimden Nabi'yi, geliyor, onu böyle karşılayın diye talimat verdi. Biz onun üzerine okuyoruz. Ümmetimden Nabi dedi mi? dedi Evet. Yemin et dedi. <gülüyor> Yeminin aldı, çok sevindi ama teyit etmeye ihtiyacı var. Diğer müezzinlerin de ayaküstü tek tek bilgilerine müracaat edildi. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Tereddüte mahal yok. Sevincinden bayıldı. İşte o beş beyti daha sonra gelen şairler günümüze kadar devam eden bir usul dairesinde edebiyatımızda tahmis adını verdiğimiz bir yolla işlediler. Tahmis, beşleme demektir ve şöyle cereyan eder. Tahmis yapacak şair asıl şiiri önüne alır, her beyte üçer mısra ekler. Ve bunu üstüne yapar kural olarak istisnası vardır. Araya girmek diye de bir şey vardır ama ona taştir deriz. Onun örneği az. Tahmiz üstte üç mısra daha dizmek demektir. Üç artı iki, beş. O yüzden tahmiz, beşleme. Bunun istisnası da vardır. Bazıları altılar, bazıları yediler. Onlamaya kadar gördüm. Kanuni merhumun meşhur şiiri, halk içinde muteber, nesne yok devlet gibi falan o şiiri onlanmıştır. Taşir, taşir edilmiştir. Taşlıcalı Yahya Merhum tarafında. Bu şiire yapılan sayısız tahmis tez konusudur, kitap konusudur. En az Urfa havalesindeki şairlerin imzasıyla yüzün üzerinde örnek vardır. Gün yüzünde olan, görülmüş olan, kim bilir görmediğimiz neler var. Size mahsin edeceğim şiir ise beşleme de değil altılama, dörder mısra eklemiş. Kim? Tahir Olgun, Tahirül Mevlevi vefatı 1951, doğum yılı 1877, 51-23 daha 74 yaşında vefat etti. 1951'de. Eğer merakınız hasıl olursa, bu müellifin İstiklal Mahkemeleri isimli eseri okunsa sezadır tavsiye ederiz. Ben 1990'da görüp okumuştum. Pek esaslı bir metindir. Hatıralar vardır. İskilipli Atif Hoca merhumun koğuş arkadaşıdır. Kendisini ipte görmüştür. İnfaza şahit olmuştur. Hatta infaz öncesi gece savunmasını yırtması hadisesinin de tek şahidi. Yine bu Tahirül Mevlevi'dir. İsmiyle müsamma bir mevlevi post nişinidir. Kapatılırken dergahlar o vardı postta Galata Mevlevihanesinde Edebiyat sahasında da fevkalade muktedir bir üstaddır. Edebiyat lügatı isimli eseri harikadır. Şiirleri ağzınıza layık, kulağınıza layıktır. Nitekim birini şimdi okuyacağım. Dediğimiz gibi 74 yaşında, 1951'de göçmüştür. Bir nüktesini kaydetmeden şiire girmeyelim müsaadenizle. Duymuşsunuzdur Erzurumlu şair Ömer Nef'i'nin meşhur bir kıtası var. Tahir Efendi bize kelp demiş diye başlayan. Duydunuz mu? Tahir Efendi bize kelp demiş. İltifatı sözünde zahiridir. ''Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp Tahir'dir.'' Demiş. Kendisine köpek diyen müftü Tahir Efendi'ye bozulmuş. Bize köpek demiş. ''Ben Maliki mezhebindeyim iltifat etmiş. Maliki de köpek temizdir.'' Der gibi yapıp muhatabının ismi olan Tahir'i kel bile yan yana getirip itikadımca kel Tahir'dir.'' diyerek müdhiş bir... <gülüyor> Nükte patlatmış. Aradan 250 yıl geçmiş. O müftünün adaşı Tahirül Mevlevi sahnede Kulleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmeni. Yıl 1940 küsur. 44'te bitti çünkü o görev. 40 ile 44 arası. Sadık Hoca var orada. Matematik öğretmeni. Nasılsa boş bulunmuş. Tahir Hoca'yı kızdırmak için Latife kabilinden sormuş. Demiş ki Tahir Hoca ne dersin? Kelp Tahir mi değil mi? Hoca ya güya fetva soruyor. Ancak ima açık. Bir Tahir'e kelp demişti. Şair nef'i sen de Tahir'sin. Ne dersin bu duruma? Demek oluyor yani. Kelp Tahir mi değil mi? Cevabı çok şıktır. Tahir olgun merhumun. Sadık Hoca, kelbin tahhir olup olmadığında biliyorsun ihtilaf var. Sadık olduğu ise şüphesizdir. <gülüyor> Dört mezhepte <de> ittifakla sadıktır. <gülüyor> Bir daha Sadık Hoca'nın konuşmadığı söyleniyor. <gülüyor> Şiiri okuyorum. Okurken manası üzerinde kafa yormak yok, düşünmek yok, merak etmek yok. Güzel bir şey söylemiş işte adam anlamasak ne olacak değil mi efendim bülbül öterken merak mı diyorsun ne diyor bu diye dinliyorsun nefesini tutmuş sen bülbülce bilir misin ne dinliyorsun demek ki bazı dinlemelerde anlamak gerekmiyor hatta anlamamak iyi olur <gülüyor> kuyruğu etrafında dönen kedi hayrette alim ki hayreti yok ne boş yere gayrette Necip Fazıl Merhum öyle diyor Varacağın yer hayret diyor. Zaten hayrete varmadınsa bir şey elde etmedin. Boşuna diyor yani bir sürü diploma, diploma topladın. Hayretin yok. Kedi kadar olamadın demektir. Bülbülü dinlerken insan kuş dilini bilmiyor tabii. Sen feritedden attar mısın ki? Ama bildiği bir şey var. Adını koyamasa da. Benim bilmediğim şeyler söyleyen bu bülbül cenneti anlatıyor bana şüphesiz. Ve ben cenneti babam Adem aleyhisselamdan dolayı tanırım, ana vatandır. Ana vatandan gelen haberi herkes anlar. Yine Nabi Üstadım'ın sözü gelir hatıra. Kimdir bizi meneyleyecek bağ-ı cinandan? ''Mevrusi pederdir, gireriz, hane bizimdir.'' ''Cennet bahçelerine girmekte bir mesele çıkacağını sanmam.'' diyor. ''Elimi kolumu sallayıp gideceğimdi. ''Nereden aldın müjdeyi?'' cevap ''Baba toprağına izin mi alacağız?'' ''Babamdan mirastır.'' diyor. Hazreti Adem aleyhisselam oralı. ''Binaen aleyh birisi sana nerelisin?'' diye sorduğunda vereceğin en doğru cevap ''Cennetliyim.'' Neden? E babam oralı. Babası cennetli olan cennetlidir. Yanlış yapıp da gurbete düşme. <gülüyor> Nitekim yine nâbî <nabi> <gülüyor> Yine nâbî merhum. Ey behişt etmedesin duzaha naziş ammâ galiba senden anum talibi biz cadır. Ey cennet havalı gördüm seni. Yakışır sözüm yok ama gücenmezsen şunu da ben hatırlatayım öbürünün de müşterisi senden fazla. İyisin ama cehennemin müşterisi senden fazla. Sende işler kesat <gülüyor> Demekte bulunuyor. Yani bir şımarıklık veya lakaydi değil mesela mesela şairlik. Hem de ölçülü Ayarlı, ne dediğini bilen bir adamın şairliği. Bu ön izahattan sonra 30 Mısra'a giriyorum. Ben buraya konferansa geleceğimi söylediğimde bir tanıdığımın sözü oldu. Allah kolaylık versin. Amin dedim, dinleyenlere dedi. Yani işi zor olan sizsiniz. 30 Mısra okunacak, böyle dinleyeceksiniz. Dikkatiniz dağılsa buradan böyle bakarım çünkü. En arkayı da ben görebiliyorum. Orası işitiyor mu, rahat işitiliyor mu? Dediğim gibi lütfen mana üzerinde hiç kafa yormayın. Zaten bir miktar sezilecektir. Biz izahını arkasından karınca kararınca yapmaya çalışırız. Kayıda da giriyor gördüğüm kadarıyla. Bu 30 mısraı Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığımız şu günlerde bir hatıra olarak tercih edelim. Ecelden aman varsa okuyacağım her kıta 6 mısra. Ve her altı mısranın ilk 4'ü Tahirül Mevlevi'nin, son ikisi Şair Nabi'nin. İşte tesdis buna deniyor. 6lama tesdis. İlk 4 Tahirül Mevlevi'nin, son 2 Nabi'nin. Bir şeyi daha baştan söyleyeyim dipnot olarak. Şair Tahirül Mevlevi şimdi okuyacağım mısraları yazdığında 20 yaşın altındaydı. Kesin olarak. Çünkü tarihli bir mektupla gönderdiği yeri biliyoruz. 1897 mektubun tarihi. Onun içinde bu şehir. Ve kendisi 1877 doğumlu. Kesinlikle 20 yaştan ileride değil. Aritmetik katiyetle sabit. Ne kadar aşağısı da bilmiyorum. Dokuz mu, on sekiz mi bilmiyorum. 12. Yani yanında olan bilir ancak. Ama bildiğimiz 20'yi geçmedi. O gün yazdıysa 20 yaşında. Teala Allah zihi devlet sarayı istifadır bu. Güzide cayi aram nebiyy müctebadır bu. Eğer ki sat -ı arz -ı üzre veli fevkal aladır bu. Dahilek Küyü acz ol kim? Melazı ilticadır bu. Sakın terki edepten Küyü mahbube hüdadır bu. Mazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Bu cayı pür şeref nezdi hakayık bini dikkatte hakikat beyti mamura muadildir şerafet odur için kıbleyi dilda da can rahı muhabbette ne şübha câbeden gelir mi rifatte habibi kibriyanın habı gahıdır fazilette tefavvuk kerdî arş-ı cenâbı kibriyadır bu melekler pası bandır asitanında bila fasıl ki Aguş'un da olmuştur o mahı hale ve hamil, Beni çün eyledin yarab ona yüz sürmeye nail. Füyüz-ü haki bırakma çeşmimi atıl. Bu hakim pertevinden oldu deycuri adem zail. Amadan açtı mevcuda çeşmin tutiyadır bu. Mutahharravzası bağı behiştin reşk nakidir. Karirül ayn eden canı hazini haki hakidir. O hadra kubbe kim, genci definin evce hakidir. Onun şevkiyle gör ebri nasıl suzişle bakidir. Felek de mahı babu selamın sineç hakidir. Onun kan dinidir hurmatla-i nur ziyadır bu. Kemali suz ile tahir de madem yalvar Allah'a Seni tekrar sevketsin dilefkâra ne olraha Şeref bulduğun oldun demde o âlül âl al olancaha salatımız nibanen takdim ol şaha müraati edeb şartıyla gel nâbi bu dergaha mataf ı kudziyandır bu seyâhi enbiyadır bu Şimdi düşünülecek çok şey var. 20. yüzyılın birinci yarısı bitince vefat eden bir şairin Türkçe mısralarını 21. yüzyılın ilk çeyreğinde okumuşlar anlamakta müşkilat çekiyorsa bu okumuşların kabahati olmanın ötesinde çok büyük bir komploya işaret ediyor. Büyük bir tuzağa delalet ediyor bir fırtınaya, bir felakete parmak basıyor. Yani büyük bir şey olmuş olmalı. Anlayış planında, idrak planında. Böyle ufak tefek küçük hadiselerden falan bahsetmiyorum yani. Hepsi doğru ama iş çok büyük. İş çok büyük yani. Kavram dünyası alt üst olmuş demektir yani. Yozgat'ta bir konferansta Konserli bir konferans ve TRT'nin çekimi var iken Hazır'ın içinde Türk büyüğü vardı epey. Vali oradaydı, belediye başkanı oradaydı. Bir de Yozgatlı Fenni Merhumun divanını neşreden güzel bir insan vardır. Halen berhayat. Hamdolsun 10 gün önce görüştük. Ali Şakir Ergin Bey. Allah selamet versin. O da oradaydı. Divanı çıkardı Allah'tan Fenli Divanı kaybolmaktan kurtuldu yani. Biz de Fenli'den okurken adam 1918'de vefat etmiş. Biz programı yapıyoruz 2015'te henüz 100 yıl olmamış vefat edeli. Fenli'yi tanıyan yok, sözlerini anlayan yok, bilmem ne. Ondan sonra ben de bir gaza geldim. Yani masalara Ahmet Hoca gibi ben vurmuyorum ama <gülüyor> elim acıyor ondan. Kütüphaneler Türkçe kitaplarla dolu, dışında okumuş Türkler var. <gülüyor> Türkçe kitabı okuyamayan Türkler, garip bir durum, karikatür gibi bir şey. Arada sanki bir manyetik alan var diye izah ederken Sayın Vali protokolü göz ardı edip, çekimi de unutup o duvara izah et hocam dedi. <gülüyor> yani, Nedir o duvar dedi ya öyle ya. Hakikaten şimdi mesela git millet kütüphanesine vaktin müsaitse yüzde sekseni Türkçe. Ama e, okumuş Türkler için çok uzak. Bu ne yani? Bu, bu normal değil yani. Aradaki manyetik alanı izah etmemi isteyince Yozgat'ta olmamız hasebiyle dedim efendim bu sualinize bir Yozgat türküsü cevap versin müsaade ederseniz. Türkünün sözleri aynen şu. <gülüyor> Boğazımda hakik var, ne çok kalbi yıkık var. Şimdiye kavuşurduk, arada münafık var. <gülüyor> Vali Bey tahmin edersiniz. Gözler faltaşı gibi açıldı. Yani bir endişe içinde. Ben de anladım tabii onu. Müsaadenizle bunu izah edeyim dedim. Aradaki münafık kim? Huizhi. O münafık bir dünyadır, nefsi emmaredir, şeytanı aynıdır dedim. Derin bir nefes aldı. El hak öyledir. Şöyle başlamıştı değil mi? Allah zihi devlet sarayı istifadır bu. Ya Rabbi bu ne güzellik diyor. <gülüyor> Güzide cayi aramı Nebi-i Müjdeba'dır bu. Yani öyle bir mekan ki Nebi-i Müjdeba'nın aleyhissalatü vesselam mekanıdır. yücelikte, arşın üstündedir. Efendim Kabe-i Muazzama ile kabil kıyastır. Yani çok yüksek şeyler söylüyor. Burayı görmek bana nasip oldu Ya Rabbi. Feyzinden de beni mahrum etme, gözlerimi kör etme Ya Rabbi diyor mahrum kalmayayım. O 20 yaşında hacca gitmiş veya umriye gitmiş ki anlatıyor yani. Son kıtada da bir kere daha nasip et Ya Rabbi diyor. Gökteki bulutun ağlaması buraya aşkın tezahürüdür. Gökyüzünde yeni ayın fırfır dönüp durması bu aşkın zebunu olmasındandır. Bu kapının bağrı yanık bir dervişidir diyor. Döner ha döner diyor. Güneş ışığını buradan alan zavallı bir kandildir diyor. Yani abi şimdi meseleyi bilmeyen birinin önüne koysan bu şiiri edebiyattan anlıyor da Nabi ve Tahir-ül Mevlevi'yi bilmiyor diyelim. Ve deseniz ki bu şiirin tamamı Nabi Üstad'a aittir ve o edebiyatımızın büyük ustasıdır falan desen itiraz edemez, kalite hiç düşmemiş Kendisinden iki buçuk asır önce Nabi Üstad'ın yazdıklarına 20 yaşındaki bir delikanlının ekledikleri mısralarda vezin, kafiye, kalite, anlam derinliği, ısturup bakımından düşüş yok. E şimdi sen ne zaman yetiştin abi? yani Ne ara? Yani ne yedin de böyle oldun? Ben sormaz. Gidip soracağım tabii. Yani dünyada eksik kalan her şey niye eksik? dünya hayatı nakısı da ondan buraya sığmıyor hiçbir şey de ondan ne istiyorsan ahirette de ondan e orada soracağım tabi diyeceğim ki üstad dünyada mümkün olmadı ki anlayalım sen 15 yaşında bu malumatı nereden edindin ne yedin de böyle oldu Helen abiye tabi ona sormaya lüzum yok muhtemelen onun isotla bir ilgisi var muhtemelen Yani mektep o kadar bereketli ve o kadar yaygın ki herkes talebe, herkes muallim ve hayat boyu öğrenmek devam ediyor. Okuma yazma bilmeyen dedem sana hayatın düsturunu anlatıyor. Anam bana ders veriyor ya anam okuma yazma bilmez. Ekmek yapıyor. Hamuru laputla evri ağaç derler bazı bölgelerde. Evir geç denildiği de olur. Yassı bir ahşap malzemeyle çeviriyor. Aynın arkasını pişiriyor. Mısır ekmeği, fakir işi. Biz dar ekmeği deriz. Bizim için çok meraklı bir manzara. Nefis kokar, çok güzeldir yani ağzınıza layık. O arada ben 10 yaşın altındayım. Anamın asistanıyım yani. Yani un bitiyor getir, su getir bilmem ne falan. Anam bir şey söyledi. Kocasından çekinen yüzünü pişirir. Allah'tan korkan özünü. Dedi. Dondum kaldım şimdi ana sen ne dedin dedim ya. İzah etti. Şimdi bu mısır ekmeği işte şu parmaktan daha ince böyle yufkadan kalın, lavaştan kalın oluyor. Yüzü piştiyse nar gibi kızarır. Bunu görürsünüz. Herkes görebilir. Göre aferin maşallah filan der yani. Kocasından korkuyorsa yüzünü pişirir kadın. Aferin alır azarlanmaktan kurtulur falan Allah'tan korkan ise buna bakmaz özüne kadar pişirir belki yüzü kırmızı olmaz hafif az kırmızı sarımsı olur ama güzel pişmiştir bu ihlasa işaret İhlaslı ol samimi ol Allah rızası için iş yap gösterişe meyletme velev kocan olsa bile demenin arifçesi söyleyenin okuma yazması yok Nereden mezun bu? İşte o mektepten. <gülüyor> o mektep bin yıldır açık. <gülüyor> Son yıllarda biz o mektebi biraz ihmal ettik. Böyle AVM'lere şuna buna takılarak. Nabi merhum da o durumu izah ediyor. Olur rengi taalluk rehzenli dar bekan abi anın çün sadelikten gayrı renk olmaz kefenlerde. Nabi Renge taalluk diye bir kavrama işaret ediyor. Taalluk alakadan gelir. İlinti, takıntı, bağlantı bilmem ne falan. Yani sağa sola bakma, ilintilenme, kalbine düşürme, alakadar olma filan. Çoğaldıkça hapı yuttum diyor. renge taalluk diyor. Yani bu taalluk arttıkça diyor, yolunu keser rehzen diyor. Olur renge taalluk rehzen-i darübekan abi. Bekâ yolculuğunda, ahiret yolculuğunda yol kesicidir diyor. Eşkıyadır diyor. Seni alıkoyar diyor. Rehber yol gösteren, rehzen yol kesen. O yüzden diyor, ahirete uğurlarken sade bir kefenle gider insanlar bir karıştırıyor. <gülüyor> Onun için sadelikten gayrı renk olmaz kefenlerde. Yani hayatı okuma biçimi, ders verme usulü yok artık ya. Yani hakikaten insana şaşkınlık veren, neşelendiren aynı zamanda bir üslup. kemali Su ile tahir anam bunu diyor demiştim yani verdiği ders ne samimi ol ihlaslı hareket Bak, aynı dersi aldığım bir başka kişi biraz okumuş ilçemizdeki merkez caminin 50 yıl müezzinliğini yaptı Fazlı Hoca 2010'da 11de vefat etti 90'ı geçmişti giderken bu 50 yıllık vazifesinin 25 yılında maaşlıydı 25 yılı fahri garip de bir durum var ben 10 yaşında gitmeye başladım onun arkasına. Camiye gitmeye alıştım falan. Öğle ve ikindiyle başladım. Sonra anam beni teşvik etti akşamları niye gitmiyorsun falan diye. 11 yaşında çocuk akşam namazına camiye gidiyor falan diye şöhret oldum. Yani ben epeydir ünlüyüm yani. <gülüyor> Okuldaki müdürüm de bana ne diyor bakın Allah'ım ya hatıralar ya. Okulun müdürü bana diyor ki Bunların arkasında sen ne arıyorsun diyor. Bunlar maaş olmasa diyor, namaz bile kılmaz diyor. Bunları adam sanıyorsun, takip ediyorsun oğlum diyor, sen akıllı çocuksun diyor. Bana kalbim kırılıyor Müezzin Fazlı Hoca'ya ve İmam Molla Mehmet Hoca'ya saygısız ifadeleri beni incitiyor da onun e, 11 yaşında cevap veremiyorum, canım sıkılıyor yani. Aman ettim, çok kırıldı, gücendim yani. İmam dediğim Molla Mehmet Hoca da Yemen gazisi. Neler dinledim ben ondan. Falan. Bunu diyen adam, 60 küsur yaşında alkol sebebiyle şuurunu kaybedip, çoktan öldü. 90 küsur yaşına gelen Fazlı Hoca, şuurundan bir kayba uğramadan 96 yaşında, daha 2011'de öldü. Ve ben gittiğimde, henüz ölmeden önce o hocaya gitsem, Fazlı hoca için böyle dediydin. Maaş için namaz kılar dediydin. 25 yıl fahri olarak maaşsız geldi gitti. Namaz kılmanın ötesinde müezinlik de yaptı. Utanıyor musun dediğinden desem he ne o dediğini hatırlayacak. Ne beni hatırlayacak. Bu namış adam alkol bilmemnesinde. Onu da anlayacak hali yok yani. Öte yandan Fazlı hocayla ben çocukluğumu konuşabiliyorum. Hafıza pırıl pırıl işte o bana bir ders verdi. Anamın verdiği ihlas dersinin ikinci fastını da ondan dinledim. Gittim. Duydum ki bütün servetini memleketimizde bir cami yapılacaktı da eski cami yıkılıyordu. Yenisi kubbeli bu güzel bir camimiz olsun denilmiş. Bu Kaynak bulunamıyor. Efendim fazla Hoca nesi varsa satmış. Tarla bilmem ne falan filan. Parayı toplamış bir çıkın. Para. Babam da cami derneğinin saymanı Getirmiş önüne yıkmış parayı masaya. Bak demiş oğlum Niyazi babam Niyazi şu camiyi güzelce bir yapın demiş. <gülüyor> Para yetmezse yine haber verin demiş yani. Hak yetmiş ama ben gittim yıl 2005 6 cami bitmiş çok da güzel olmuş fazla hoca doksan yaşında 88 sekiz yaşında. Hocam dedim Allah razı olsun dedim yapmışsın dedim yatırımını yani falan ağladı. Neden ağladığını merak ettim. Bekledim uzunca bir ağladı. Bitti. Gözleşe didince niye ağladın hocam dedim. Evlat dedi, biz dedi bir aya değil iki ayağı çukurdayız. Vakit geldi vakit. Eee bana sorulacaktır Ruzi Mahşer'de ey kulum beni biçimle getirdin. Bu camiyi gösterdiğimde bana derlerse. Sen onu desinler için yaptın, şöhret için yaptın, insanlar sana aferin dedi, seni takdir etti. Burada karşılığı yok derlerse benim halim nice olur dedi. Vay vay vay vay. Bütün servetini veriyor, camiyi yaptırıyor. İçine riya karıştı mı diye korkuyor, ihlas dersine bak. <gülüyor> Ve bu adam köyde hafız, kendi halinde bir din görevlisi. Gene o mektebin sadık talebesi de ondan. Son olarak aynı dersi bir ablamızdan şaire, Fıtnat ablamızdan tekrar edelim. Fıtnat abla, 1700'lerin sonları koca Ragıp Paşa'yla beraber bulunmuş önemli bir şair ablamız. Bedbaht, hiç yüzü gülmemiş. Birkaç evlilik yapmış hepsinde. ızdırap çekmiş, Allah çirkin şansı versin derler güzelceymiş ablamız bahtı karaymış hep acı çekmiş kocası şey buluyor İslam yoksa yani aristokrat ama olanca olmuyor hep acı çekmiş şairliği muazzam tevekkül badi banın kıl köşe de fülki ihlasa eser bahri emel de bir muvafık rüzgar elbet İhlas teknesine 1000 Tevekkül yelkenini aç, emel denizine açıl ve sabırla bekle. O rüzgar muhakkak eser ve sen sahili selamete çıkarsın. Ancak unutma ve dikkat et teknede delik olmasın, yelkende yırtık. Ablama bak ya. Tevekkül ve ihlas. Burada hata etmesen diyor. Bekle. Maksat hazır olacak. Ama beklerken Deldirme gibi. <gülüyor> Yelgeni yırttırtma. <gülüyor> Çok güzel bir ablamızdır bu. Nüktela. Böyle bir gün daha erken günlerde Koca Ragıp Paşa var o dönemin şairi. Bir diğer önemli şair o dönem Haşmet var. Şair Haşmet. Koca Ragıp Paşa ismiyle müsemmah ağır bir adam. Okkalı bir adam. Sadrazam zaten. Yukarıda bir beyti hatıra geldi söyledik ya. ''Eğer maksud eserse Mısra iyi vereceğiz tekâfidir. Acab hayretteyim ben Seddi İskender hususunda.'' buyuruyor üstad. Maksat eser vermekse diyor, güzel bir beyt yeter diyor. İskender niye zahmet etti de o koca duvarı yaptı anlayamıyorum. <gülüyor> bir Mısra söylemeyi İskender'in seddiyle mukayese eden mantık. Şairde böyle bir şey oluyor işte. O. Yanında Haşmet. Haşmet biraz çingene tabiatlı. Biraz <gülüyor> yanlış işler tutan bir adam. Önünde de Fitnat Hanım var. Üçü gidiyorlar. Fitnat Hanım birkaç adım önde. Koca Ragıp Paşa. Pek yapmaz ya. O gün bir muziplik yapası gelmiş herhalde. Haşmet, koca karı gidiyor önümüzde demiş. O günlerde... ...Berdel Acuz fırtınaları var, koca karı fırtınaları. <gülüyor> Önümüz sıra... ...Berdel Acuz var. <gülüyor> yani 3-5 gün sonra... ...koca karı fırtınaları gelecek, fidanlara yazık olacak... ...kıracak falan dikkat etmek lazım, hasta eder insanı falan diyor güya ama... fırtına hanım önde. <gülüyor> Fakat işin ilginç yanı şu... ...o koca karı fırtınaları Mart'ın 20'si 25'i aralığındadır. Hakikaten kurucu bir fırtınadır. Ee, erken açmış çiçekleri falan bozar atar... Aradan iki hafta geçer Nisan başlarında başka bir rüzgar eser altı gün Sitteyi sever Fırtınadır ama latiftir yumuşaktır tamir edicidir kocakarı fırtınasının yıktıklarını o onarır o yüzden çiftçiler onu severler kocakarı geçti ya hamdolsun Sitteyi sever geldi derler Sitteyi sever ise altı günlük fırtına demek ve sever öküz demek neden Güneş Boğa burcuna giriyor çünkü o dönemde aldığı isim bu eski takvimlerde sittayı sever diye yazar. Parantez içinde öküz fırtınaları. <gülüyor> ne demiştir Agupbaşı? Ölümüz sıra koca karı var. Cevabı şu oldu ablamızın. Mesele değil peşi sıra öküz gelir. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir gün <gülüyor> kurbanlık almak isterken fırtına tabla. Haşmet yalnızca kalıyor. Bunu hergele yani şey, her tabiatla Allah rahmet eylesin. Bakıyor ki kurbanlık arıyor. Bayrama iki üç gün var. Sultanım kurbanınız ben olayım diyor. Boşuna aramayan kurbanınız ben olayım. Fıtnat ablamız çok güzel bir cevap veriyor. Özür dilerim bu sene boynutsuz keseceğim diyor. Ve bu abladan aldığımız ders. Bakın üç ayrı örnek arz ediyorum. Biri Aristokrat, büyük şair abla, biri köy imamı, müezzini, biri okuma yazma bilmeyen insan ama aynı mektepten ihlas ve samimiyet dersini verirken kalem titremiyor. Samimi ol, Allah işin olsun. Cüneydi, Bardağı Hazretleri bir gün eve geldi, baktı ki baba çocukken, baktı ki babası paralarla oynuyor, sayıyor, ediyor, ayırıyor falan ne bunlar baba zekatımızı hesaplıyorum oğlum dedi bir avuç gümüş verdi çocuğa al dedi bunu götür dayına ver dayısı sırrı sekati evliyanın büyüklerinden malum dayına götür zekatımız dedi çocuk kapıyı çaldı dayısı sordu kim o ben Cüneyt dayıcığım buyur yavrum babam zekatlarını gönderdi dayıcığım selam söyle babana almıyoruz zekat almıyoruz evlat çocuk döndü parayı babasının avucuna bıraktı Düşünüyor ki e, sevinir herhalde babam para geri geldi diye. Fakat ağladığını gördü. Dondu kaldı. Baba sen niye ağlıyorsun dedi. Yavrum Allah adamlarının beğenmediği gümüşleri biriktirmek için harcadığım ömrüme ağlıyorum. Ne kıymeti var dedi. Kıymeti olsa bunun o kabul eder. Almamakla verdiği ders büyüktür dedi. Bunun hükmü çöp. Ben ona ağlıyorum dedi ömür zayi oldu. Çocuk olmasına rağmen izanı kuvvetli. Baba şunlara bir daha versene dedi. Ne olacak yavrum bir daha götüreceğim. Ne almıyor işte? Sen bir ver dedi yani bir bildiğim var. Götürdü. Çaldı kapıyı kim o? Cüneyt. E yavrum almayacağım dedik ya. Babama adalet sana ihsan eden Allah hatırı için kapıyı aç. Anlamadım dedi. Ne diyorsun sen? Babama adalet etti. Zengindir zekat vermek farz vermez sayanar. Bu adalettir. Sana ise ihsan etti. Fakirsin. Kabul etsen de etmesen de muaheze olunmazsın. Sen muhayyersin. Her iki halde kazançlısın. Bu ihsandır. Farklı muamele var. Onun hatırı için kapıyı aç dedi. Sana ihsan olundu. Sen de ihsan et yani. Yavrum Gümüşlerden önce seni kabul ettim dedi. Aldı çocuğu. Eğitimi başladı. Aradan yıllar geçti. Bir gün sordular Hazreti Cüneyd'e. Dayın seni nasıl yetiştirdi? Cüneydi-i Bağdadi Hazretleri o. Nasıl yetiştirdi öyle ya insan merak etmez mi? Basit bir ders verdi bana dedi yaptım. Neydi ders? Dedi ki oğlum gece uyumadan önce uykuya varmadan önce hani bir yalnızlık anı vardır böyle. <gülüyor> İnsanın cennette dünyadan hatıra olarak hafızasında kalabilen tek şeyin uyku olduğunu söylediler. Dünyadan güzel bir şey hatırlıyor musun falan soruyor biri diğerine. Ne var ki dünyada hatırlayacak cennette hiçbir. Şey. Ya aklıma da bir şey gelmiyor falan. Sonunda biri ya uyku var ha Uyku o biraz tatlıydı. Cennette dünyadan hafızanda götürebildiğin tek şey, tek lezzet uyku. Neden? Ruh bedeni terk ediyor ya uykuda. Biraz güzellik oradan. Ruhun bedeni terk etmeden huzur yok. O yüzden en güzel şey ölmek. O yüzden ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber dedi. Na şair Necip Fazıl Merhum. Boşuna demiyor yani. Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nin rahle tedrisindeki bir şairden bahsediyoruz. Süs olsun diye söylemiyor ya. Hakikaten güzel olan ya, sadece o. Uyku da ölüme benzediği için biraz güzel. Üçüncüsü ne bu örneğin? Yine hadis, Resulü Zişan Efendimizin emri şerifleri aleyhissalatü vesselatü. Mutu Ölmeden önce ölürüz dedi. Ya. Ona da evliya deniyor değil mi? Onu yapana ölmeden önce öldü mü? Yani ruhu bedeninden ayrıldı mı? Yani ruhu kendi sıfatlarını hatırlayıp, bezme mi hatırlayıp, o aşkı hatırlayıp, Allah dediği zaman var güzellik yoksa ne? Ruhun süvari bedenin eşek diyor Hazreti Mevlana. Dizginleri sağlam tut ahire gidiyorsun. İşe eşeye bırakırsan ahıra gidersin diyor. Şeyh Galip bunu kendi üslubuyla ifadelendiriyor. Gıdayı ruhu ver ki rehberi miracı ulvidir hemmişe fikri tamiri beden padergil olmaktır. Ruhunun gıdasını ver çünkü yola o çıkacak. Bedeninle fazla meşgul oldun yanılıyorsun. Sadece bedene odaklanır ve ruhu ihmal edersen ayağı çamura çakılı eşek gibi sürüne sürüne ölürsün diyor. Süvariyi unutuyorsun diyor ata takıldın diyor. Bu Merkep bu ya bin git işte yani eşek ne bu yani. Cemil Meriç bunu Nesrem kendisi çapında başka türlü izah ediyor. İnsan sevilmek için, mal kullanılmak için modern çağda biz malı sevdik, insanı kullandık, kaos oradan çıktı diyor. Aynı mektebin ifade tarzı. Hiç değişmiyor görüyorsunuz. Üslup farklı. Cümlenin maksudu bir <gülüyor> ama rivayet muhtelif. Kanuni merhumun dediği gibi. Dönüyorum bahse Hz. Cüneyt cevap veriyor. O kritik anda uyumadan hemen önce, yalnız iken. 7 defa şu sözü kalben tekrar et diye bana ders verdi diyor sırrı isakati dayı. Hangi ders? Rabbim beni biliyor. Allah kalbimi bilir. <gülüyor> Gizli acık her şeyi bilir. Bunu kendine söyle ama kalp, kalben söyle yani. Dil dudak oynadı mı iş karışı oynatma yani. Sükutundan tahammül ehlinin feryadı olur peyda. Kalbin halini söz anlatamaz. Söz ancak geveler, işaret eder falan filan yani. Anlatan söz Arif'in sözüdür. Her söz değil. O yüzden Arif'in sözü tesir ediyor. Ağızdan çıkan, kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Kendi kendine yedi defa uyumadan önce de ki Rabbim benim gizli açık her şeyimi biliyor, kalbimi biliyor de. Kırk gün devam et sonra görüşelim. Kırk gün ders devam etti. Hazreti Cüneyt rapor verdi, dersi yaptım dayıcığım. O yediyi kırka çıkardı <gülüyor> Bu defa kırk gün, kırk defa aynı cümleyi tekrar ediyor. Dersi yaptım dedi. Üçüncü ders. O kırkı yetmişe çıkar. Yetmiş defa tekrar ediyor. Her gün yatmadan önce kırk gün üçüncü kırk gün biterken kalbimde pencere açıldı. Olan oldu diyor. Aldığım ders bu diyor. Cüneyt-i Hazretleri'nin sırrı sakati Hazretleri. Ne aldı? Bu ders ne? kalbin sahibiyle meşgul olsun onun rızasını gözet artistlik yapma <gülüyor> Hz. Veysel Karani'ye geliyor birisi bana nasihat eder misiniz diyor Allah'ı bilir misin diyor bilirim diyor başkasını bilmesen de olur diyor hepsi bu kadar mı efendim diyor başka bir diyeceğiniz yok mu diyor var diyor <gülüyor> Allah seni bilir mi diyor elbette diyor yarattığını bilir başkası bilmese de olur diyor <gülüyor> bu ikisi sana yeter Git diyor şimdi, uzatma. Sözün azı makbul. Onun için bu konferans sunanlara filan itibar etmeyeceksin. Sözün azı makbul. Estağfurullah, bakayım. Ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasletmek. Kefen ateş ceset ateş hem abu hoş güvar ateş. Rabbiles vadefendi. Rasulü Zihan Efendimiz e aşkını anlattığı şiir 5 beyittir. Bu üçüncü beyit ismi hiç zikretmiyor. Ama imalar çok açık. <gülüyor> bu, aşkı diyor, bu aşk diyor, bu Aşkın şehidini gasletmek ne mümkün diyor. Ceset ateş kefen ateş yıkamak için akan suda ateş diyor peki her şey ateş ne demek nasıl olur yani ben de yaşıyorum bu alemde ne ateş ne ne yani işte buz gibi hatta üşüyorum falan soğuk geliyor ama o diyor ki ateş mevzu ne mevzu şu kendi yaşadığını anlatıyor yanan ateşin içinde olduğu için her şeyi ateş renginde ve sıfatında görür kaçınılmaz olarak hep ağlayan da su renginde görür su ve ateş Fuzuli, su kasidesi ikinci beyt. Ab gündur de var rengi bilmezem ya muhit olmuş gözümden de var su. Baktım bütün kainat su renginde. Neden diye tahkik ettim. Hep ağladığım için suyun arkasından seyrediyorum ya bana öyle geliyor. Yanan da her şey ateş diyor işte. A bu hoş güvar ateş, kefen ateş, kesad ateş o yani. Bir halim ifadesidir de ondan. Şiirin de gücü, kalıcılığı, tesiri zaten ondan. Yaşamayan şiiri şiire de benzemiyor. Yani o taklit oluyor. Plastik çiçek gibi kokusu yok. <gülüyor> Tohumu yok. Bir şey yaramıyor yani. Samimi olmayan, ihlaslı olmayan iş plastik ve sahte para gibi yani. Görünüşte para. Geçen de eşekten düşmüşe döndüm ya. 5 lira para çıktı cebimden bir şey alacağım ayıptır söylemesi. Adam paraya baktı bu para sahte dedi geri verdi. Yani ben basmışım gibi zoruma gitti yani. Bir şey sahte denip iade edildiği zaman kötü oluyorsun yani. Allah imanının namazını bu muameleden muhafaza veriyorsun. Yani ibret ya bu dünya hayatının her anı her saniyesi ibret ya. Öyle diyor şair, sen çalış çeşminde istidat peydat etmeye, arife ayineyi ibret nümadan çok ne var? Sen bakmasını bil diyor, yoksa ibret çok diyor, her yer hikmet ama göremezsin ihtimal. İnsan gafil çünkü diyor, öyle öyle bak, bakıp geçiyorsun diyor, bakmayı öğren diyor. <gülüyor> Sonra aşkı, sevgiyi, muhabbeti öğütlüyor aynı şair, fenniden bahsediyorum. Lezzeti aşka alıştırsın dimağın merdolan, yoksa gavı mişe benzer paresadan çok ne var? Aşkın lezzetini tatmazsan, sevgiyi bilmezsen, diyor, iki ayak üstünde olmakla beraber geviş getiren öküzden farksız olursun, diyor. Şair, gavu <gülüyor> miş, tamı tamına geviş getiren öküz demek yani. Hani tevil falan da yok yani. Bak lügata, <gavumiş>, geviş getiren öküz. O kadar olursun diyor, sevgi olmayınca, muhabbet olmayınca. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemiz, Arap edebiyatının en üstün, en büyük şairlerinden biridir şüphesiz. Ancak ümmetin annesi olduğundan, onu şairliğine anmaya sıra gelmez, bahis mevzu bile olmaz. وَلَوْ سَمِعُ اَهْلَ مِصْرَ اَوْسَافَ حَدِّهِ Lema bezaluyu min Yusufa min la bil al aydi sahibidir Arapça anlamışıdır. Ya Resulullah, Yusuf peygamber Mısır'da köle olarak satışa arz olunduğunda Mısır'da bulunan herkes telaşla bütün servetini yanına alarak ihaleyi kazanma ümidiyle pazara koştu. Yusuf'u almak istedi herkes ya Resulullah, seni görselerdi kuruş harcamazlardı. Züleyha satın aldı gitti sonra aşık olunca kadınlar alay ettiler kölesine aşık olmuş diye. Fakat o kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı gördüler. Görünce akıllarını kaybettiler. Ellerindeki meyveyi soymak niyetiyle bıçağa davrandılar ama ellerini kestiler. Meyve, <gülüyor> meyve bir de kendi ellerini kestiler. Sonra acı duymadılar buna çok şaştılar. Güzeli gören acıyı görmüyor hissetmiyor ya Resulallah. Yusuf'u gördüler ellerini kestiler seni görselerdi kalplerini keserlerdi yine acı duymazlardı aşk mı demiştiniz edebiyat mı demiştiniz 10 i̇şte. bin küsur divan yazdık biz bu medeniyette altı buçuk asırdan bu yana <gülüyor> Hazreti Aişe'nin bu dört mısrağını şerh ettik yaptığımız bu ya Hazreti şerh. Hazreti Aişe radıyallahu anh için bir sahabi soruyor ya Resulallah en çok kimi seversiniz diyor <gülüyor> Cenab-ı Peygamber Ayşe'yi buyurdular. <gülüyor> Efendim erkeklerden sordum dedi. Ayşe'nin babasını buyurdular. <gülüyor> Soran kişi kendisine bir sıra arıyor. Kaçıncı sıradayım onu merak ediyor. Ee, sonra ya Rasulullah Ömer dediler. Sonra Osman, sonra Ali sayıyı sorduk ya başka isim çünkü kendine sıra gelmiyor bir türlü. Giderek sesi kısıldı kısıldı. Artık cesaretim kalmadı diyor. Utandım. En sona kaldığımı anladım soramadım diyor. O oh, Hz. Ayşe. Oturuyorlar karşı karşıya. Hazreti Aişe annemiz su içiyor bardak yarım ortaya bırakıyor bardağı Resulullah Efendimiz su içmek istediğinde o bardaktan içecek mi yoksa başka bir bardak isteyecek mi naz durumu var yani Hazreti Peygamber o an gelince bardağı alıyor Hazreti Aişe takip ediyor ne olacak kaldırıyor tam çeviriyor içtiği yerden içiyor Aşk mı demiştiniz? Ya sen aşkı nereden öğrenmeye kalkıyorsun ya? Sana kim anlatabilir ya? Sen hangi medeniyetin çocuğusun? Sen nerelisin abi ya? Cennetlisin diyorum sana ya. Gidiyorsun Almanya'dan gelmiş adam bana sevgi, muhabbet, humanizm, insan değer. Bırak Allah'ını seversen ya. Sen giderken biz geliyorduk ya. Sen kimsin ya? Ben seni tanıyorum arkadaş. Senin işin gücün sömürgecilik, batı medeniyetsizliği. Yani canımı sıkma benim ya. Ateş kültürünü çocuklarısınız siz. Biz toprak kültüründen geliyoruz. Fark var. Âdeme muttasıl ol takicü de olmayasın. Secdeler eyle kemerdû de hüda olmayasın. Şeyh Galib'in meşhur müsemmen gazelinde 48 Mısra'dan ikisini seçip söyledim. Babana benze diyor. Baban toprak gibi davrandı diyor. Tevazu etti. Zellesinden sonra Af istedi diyor, boynunu büktü, Safiyyullah Adem aleyhisselam oldu. İblis diyor, kibretti, batılı müdafaa etti, tar dolundu diyor. O ateşi sen toprağı temsil ediyorsun diyor, babana benze, iblise çekme diyor. 48 Mısra'da ikisinde verdiği mesaj yeter artar yani. Sonra da şöyle bağlıyor biliyorsunuz. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdumi dide-i ekvan olan ademsin sen. Bu iki mısra da günümüz Türkçesine şöyle çevrilebilir. Sevildiğini bil yanlış yapma. Artistliğin lüzumu yok. <gülüyor> toprak kültürü. Toprak toprak ol toprak ki gül bitsin sende. Topraktan başka kavuşan yok güle. İmam-ı Rabbani mektubatında Farisi Bey tercemesi güle kavuşan yalnız toprak toprak olmadan kavuşulmuyor ne olursan ol diyor gülden mahrum kalırsın ancak toprak olursa altta olursa ve tabi toprağı tanımak şairlerimizin dilinden çok enteresan hafız-ı şirazi diyor ki hasır üstünde otururum diyor çünkü hasırın gözenekleri arasından sevgilim bana göz kırpıyor <gülüyor> <gülüyor> toprak görünüyor ya <gülüyor> niye hani sarayda oturmuyorsun yerdesin hasırdasın sevgilimle daha rahat görüştüğüm için diyor kim bilir benim sadık yarım kara topraktır diyen de benzer bir şey mi söylemek istedi çok benziyor çok benziyor yani bu coğrafya bu tarih bize hep ilk meclisteki bezmi elesteki Aşkı hatırlatıp, muhabbetin aşkın kaynağı. Ya Yunanlıların bir adamı var Homeros, çok övünürler onunla ustalarının ustasıymış bu. Şarap içmeden şair olunmaz demiş. Bizimki cevap veriyor. Biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı. <gülüyor> yani neden bahsediyorsun yani? Ama bütün bunlar ancak kendi medeniyetimizle yeterince hem hal olabilmek. Kendi değerlerimizle tanışabilmekle mümkün ve kaim. Aksi halde yabancılık kaçınılmaz oluyor. Hazreti Ayşe'nin şiirini okudum. Faresi'yi bir dört mısra daha okuyayım da sözü bir tarafından artık bağlamaya doğru götürelim. Farsça mısraların sahibi Molla Cami Hazretleri. Nefahatül ünsün sahibi, şevahidün nübüvenin sahibi. Hem tasavvufta hem zahiri ilimlerde hem akli hem nakli ilimlerde çok mümtaz bir şahsiyet Fars edebiyatının önde gelen ustalarından biri Sultan Fatih merhumun hocası yüz yüze görüşemeden ondan hep ilim tahsil etti ve hatta çağırdı davet etti de ta İran'dan çıktı geldi Konya'ya kadar bir akşam gecelediğinde sabah yola devam edilecekken Fatih'in vefat haberi geldi oradan döndü görüşemediler öyle bir zatı şerif web sayfamda da Acizane, vasiyet olarak kitabını koydum demiş olayım onu da vasiyetimdir. Vasiyet yedi harfle yazılan bir kelime. Ben harflere biraz yer değiştirttim tavsiye yazdım oraya. Tavsiye eşittir vasiyet. İki kitap iki makale koydum web sayfamda internette. umuma açık, miri benim vasiyetimdir kalbime stent takan doktor vasiyetini yaz dedi de neden dedim kabir hayatında konuşamazsın yoksa dedi e sen doktor değil misin ne karışıyorsun bu işlere dedi. bir iki taraflıyız biz dedi ev dedim konuşamasak ne olacak benim için fark etmez de dedi sen konuşmadan duramazsın dedi hee <gülüyor> stent bilirsiniz değil mi efendim yüzük gibi bir, nişan yüzüğü takıldı düğüne de bekleriz yani bir acelemiz yok ama Vaki olursa da bekleriz yani. Kalabalık olsun. Uğurlama. Mümkünse. Tebarikeyi de bol tutun. Sen onu bunu bırak da dedim. Akıbet ne olacak dedim. Kriz geçirdik, zor kurtulduk diyorsun bilmem ne. Kalbin şu kadar kapasite kaybetti diyorsun falan. Akıbeti ne olacak bu işin? Merak etme dedi. Ölene kadar yaşarsın dedi. Allah razı olsun. Molla, Molla Cami Hazretleri'nin faresi dört mısraı şudur. Hem Arabi'den hem faresiden örnek vermemin sebebi şudur. Bu coğrafyada biz bu üç lisanın zenginliklerini bir araya getirerek muazzam bir medeniyet tesis ettik. Son asırda kafamızın karıştığına bakma. Hakikat budur. Hiçi Farsçadan aldık şeyi Arapçadan. Hiçbir şey yaptık. Bir Türkçe. Kökeni de Türkçe yani. Hiçbir şey Abi ben Farsçadan, Arapçadan gelen kelimeleri sevmiyorum dersen hiçbir şey diyemezsin. Ağzını açamazsın. Arapça kitabın çoğulu kütüp, Farsça ev manasına gelen hane, yan yana geldi oldu kütüphane. Ama sen kütüphane dediğin zaman ne Arap anlar ne Fars, bal gibi Türkçedir. Türkçenin ne olduğunu okuma yazma bilmeyen bir hacıdan dinledim ben. Nasıl buldun Arapları dedim, verdiği cevaba bak, adam filolojide uzman ya, profesör. Falan. Okuma yazma bilmiyor ama bana filolojinin özünü öğretti yani bu Araplar acayip insanlar evlat dedi Türkçe ezan okuyorlar Türkçe Kur'an okuyorlar namazı bile Türkçe kılıyorlar da kendi aralarında bilemedim nece konuşuyorlar dedi <gülüyor> Tabii Türkçe kesin olarak söylüyorum ben sana selamün aleyküm desem sen de bu Türkçe değil diye bana şöyle cevap versen sana da esenlikler desen ben seni dövmem belki ama Etraftaki tarafsız gözlere bak, seninle araları soğur abi. Aynı anlama geliyor falan demen durumu kurtarmaz. Çünkü Türkçesi ve aleyküm selamdır, onu kullanmıyorsan kopmuşsun demektir. Koparsın. Selamün aleyküm de Türkçedir ve aleykümselam da. Elhamdülillahi Rabbil alemin de Türkçedir, hayya aleyhsalehta, bal gibi Türkçedir. Yerim senin diplomanı diye. Ukalalığı çok yapıyoruz biz ya. Sanki ben bilmiyorum bunu Arapça kökenli olduğunu. Bir de bunu anlatıyor bana. Yani. Bunu anlatmaya ne hacet var. Elbette. Güzel kardeşim yani. O biz de biliyoruz. Ancak Türkçe dediğim yani hacı amca onun deyişine, <gülüyor> anladığım ve anlatabildiğim şey Türkçedir ya. Allah Allah. Ayrıca selam deyince sen namazda Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh diyorsun. ısrarla her gün, ömür boyu. E biliyorsun yani doğrudan ve ismen Cenabı Peygamber'e selam vermektir bu. E birisine selam verince namaz bozulur, herkes bilir. E sen selam veriyorsun ve bozulmuyor. Bu nasıl iş? İstisna var. O bozmaz. Üstelik ona selam vermek, bu suretle selam vermek vacip mertebesinde emirdir. Unutsan namazı bir daha kılman gerekiyor. O kadar kuvvetli emir. Peki... Alınmayacak selam verdirilir mi? Yani aklını mı yedin sen yani? O selam alınmayacak olsa sana verdirilir mi? İmkan haricidir. Yani sana nasıl bir hediye verildiğini... Lütfen yani, attention please yani. Alınacak. Ama ilim şudur, o selamı nasıl alıyor kendisi söylüyor sen giderken karşına çıkarım diyor ömrünce selam verdiğin benim derim beni gördüğün zaman aklın başından gider diyor Yusuf aleyhisselamı görüp elini kesenlere hatırla diyor beni gören kalbini kesiyor acı duymuyor diyor Ayşe anneniz öyle söyler diyor ya da ilk kelime abdest aldın vakit girdi döndün kıbleye ilk kelime iftita tekbiri dünyadan çıktın Allah attın herkei Allah Subhanek. Kelimeye bak, sondaki ke sen kim Allah'a diyorsun? Allah'a bir şey diyorsun yani. Yani dikkate alınmayacak olsan bu hitap sana yaptırılır mı ya? Hiçce sayılacak olsa imkan var mı ya böyle bir şey böyle bir mantık zulüm olur haşa ve Allah kulun zulmetmez. Ya adalet eder ya ihsan ama zulmetmez. O halde sen onunla konuşuyorsun, sevildiğini bil, yanlış yapma. Hoşça bak zatın. zübde-i alemsin sen, merdum-i ekvan olan ademsin sen. Zannediyor şiir yazıyor adam. Sanki işi gücü yok çok meraklı da, hadi bugün tavla oynamayalım da şiir yazalım dedi. Yok baba öyle bir şey değil bu ya. Yani bu, bu, büyük bir şeyden bahsediyoruz yani. Bu adam nerenin mezunu, nerede okuyor, ne yiyor, ne içiyor? Nasıl bir ruh ikliminin insanı da bunları söylüyor? İşte bunu söylüyor. Bu söylediklerimi O yaşadı. Ben söylüyorum. Fark bu. Kiminin, kimi adını bilir, kimi tadını. E sen niye söylüyorsun o zaman? E vallahi zehri yutmaktansa şekeri almak eftal de ondan. Layık olduğumdan falan değil. Ama ne yapayım? Zehir mi yiyeyim yani? Zehir yutmayayım diye hiç olmazsa dilden kalbe iner diye de ümit ediyorum. Duanızı eksik etmeyin. Ya Resulallah Daha Şiir okumadık. Bir sürü girizgah yaptık. Senin de lafın bitmiyor diyecek şimdi bana ya. Estağfurullah. Tamam. Ya Resulallah Cebaşet çünsegi eshabı kehf Dâhili cennet şevem der zumrei ahbabı tu O revet der cennetü men der cehennem keyravest Osegi eshabı kehfvest Mensegi eshabı tu Fa-ilatün fa-ilatün fa fa Vezni fark ettiniz mi? Meraklı olanlar biraz yani o dikkati çekmek için söylüyorum yani bunu. Ahenkli ah vezinli söz kalıcı oluyor. Fa-ilatün fa-ilatün fa fa fa Akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğin. Akrabalar akrep olmuş kimse bilmez nettiğin. Ya Rasulallah, çebaşet çimseli eshabı kef. Dağlı cennet şevamdır zümrai ahbabı tu. O ve der cennetü, ben der cehennem kairavest. O sgi eshabı kef, fesmen sgi eshabı tu. Tercimesini söylüyorum, Molla Cami Hazretleri buyuruyor ki, Ya Rasulallah, eshabı kef'in köpeği Kutmir cennete gitti. Çünkü sen o yedi kişiye Ahbabımdır dedin. Ahbab dedin kime? Hemlihamekseli Lamis'le, Mernuş'ta Bernuş'a, Zonuş'ki Apeşta Tayuş. Yedi güzel insan. Tarsus'ta yatıyorlar. Uyurlar, yedi uyurlar. Hikayesini Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Kehf suresi uzun uzun anlatıyor malum. O yedi kişiye ahbabımdır dedin diye köpekleri Kutmiir cennetlik oldu ya Resulullah baş üstüne. Olur tabi Ahbabım üstünde ashab var ve ben ashabının köpeğiyim. Ya Resulallah. Cehennemi hak ettimse de her ne kadar şefaat buyur. Ben de cennete gideyim de köpek yalnız kalmasın. <gülüyor> Edebiyatmış, şiirmiş. Bak işte Molla Cami. Kim bu adam? Nasıl bir adam bu? İşte ikinci, vasiyetimin ikinci maddesi. Cevahidin nübüvve. Hararetle tavsiye ederim. Okuyun yani. Bedava. Yani kitap parası vermeyeceksiniz. Basıyorsun açılıyor. <gülüyor> Nerede? Hayati inanç Ben ünlüyüm ya. Ortası web sayfam var. Estağfurullah burada değil. Gerçekten ünlüyüm. <gülüyor> Hasan-ı Basri hazretlerinin duasını hatırladınız mı? Ya Rabbi diyor. Cehennemi hak ettim ama girersem iblis sevinecek beni affet diyor. <gülüyor> aşkın çuleleri bunlar ya. Herkes de bir başka kuvulcum bir başka alev biçiminde tezahür etmiş yani. Tarihimiz bunlarla dolu ya. Hasan-ı bir başka yani aşkın bir başka şahidi. Hizmetçisi hanım kız varmış. 8-10 yaşlarında. Odasının ışığına yanık görüyor gece geç vakit herhalde çerağı söndürmeyi unuttu yangın çıkmasın çocuk yeni hani bu da bir de Hristiyan bir aileden esir gelmiş çocuk kundakta bebekken esir <gülüyor> anası babası aile efradı ölmüş de onu Hasan-ı Basri'ye tevzi etmişler emanet o da yetiştiriyor dini diyanet öğreniyor abdesti namazı öğreniyor Oo, lokum gibi yetişiyor kız 8-10 yaşlarında herhalde diyor, çocukluk diyor, uyudu kaldı yangın çıkmasın diye merhameten odaya giriyor söndürmek için bakıyor ki uyan yok Çocuk secdede dua ediyor kız. Sesli yapıyor bir de duasını. Ya Rabbi bana olan sevgin hürmetine beni affet. Lafa bak. Hasan-ı Basri Hazretleri kalk kızım diyor kalk bir dakika ya sen ne diyorsun? Herhalde sen Arapça yeni öğrendiğin için gramer hatası yapıyorsun. Özde yüklem yer değiştirdi ters konuşuyorsun. Sana olan sevgim hürmetine diyecektin herhalde diyor. Hayır diyor bilerek söylüyorum. Ya kızım bu büyük iddia, sen beni seviyorsun, ben veliyim, ben Allah dostuyum demektir diyor bu. Elbette ölüyor, bilerek söylüyorum. Nedir diyor seni söyleten sebep? Aile efradımın tamamı kafir olarak öldü diyor, ben de ölebilirdim. İman nasip olmazdı, giderdim. Bana nasip oldu, Allah sevdiğine iman nasip eder, bu bir herhangi bir yere sevk olunabilirdim bir Allah dostu olarak zatı halinizin terbiyesine tevdi olundum Allah sevdiğini sevdiğine tanıtır bu iki gecenin şu vaktinde herkes uyurken beni huzurunda ibadette tutuyor bundan hala şahit mi olur diyor üç delilim var diyor kızım sen işi bitirmişsin diyor <gülüyor> sen işi bitir. hoşça bak zatına kem zübde alemsin sen merdumidi deyye ekvan olan ademsin sen yani öyle rastgele değil yani arka plan var Arka plan bir birikim var yani söz. Rastgele söylenmiyor ve şimdi sözü müsaadenizle biz bağlayalım. İzninizle. Cenab-ı Peygamber için Aleyhisselatu vesselam yazılmış şiirler dediğimiz gibi bitmez tükenmez bir külliyattır her ne kadar. Ancak biraz önce bir örneğini okuduğum, bir beytin okuduğum gazelden bir beyt daha okuyayım. Erbil Esad Efendi'den. Tecellayu cemalinden habibim nevbahar ateş. Mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun. İşin bu tarafını merak eden olmayabilir ama bir de böyle bir durum var yani. 4 mafa'ilün vezninde bu. Tidat tat tat tidat tat tat tidat tat Vezinle yazdığı için 6000 küsur beyitmesi de bir şerif. 9 asırdır ezberde dilde herkes biliyor ya. Yani ezberlenmesi bir tarafa müdahale edemiyorsun bir de yani vezin bozulur tek kelimeyi isterten bir çıkarda gör alt üst olur denge o yüzden de muhkem oluyor ve kilitliyor yani işin o tarafını bir tarafa bırakarak <gülüyor> tecellayı cemalinden habibim nevbahar ateş gül ateş bülbül ateş bül ateş haruhas ateş, ateş. <gülüyor> üff üff hazreti peygambere dair yazılmış olduğunun burada tek delili buradaki habib kelimesi yani o bile dolaylı yani. İşte şair imalı konuşur. Yani buradaki şiir çok enteresan bir hani sanat açısından söylüyorum. Şair hususlarda söz söylemeye benim salahiyetim yok. Seni görmez zevki diyor. Ateş gibi bir şey. Bu ne demek şimdi? Hem görmeyi o derece istiyorsun en çok görmek istediğin o hem de ateş. Pervane, muma aşıktır ama değince yanar ya. O işte. Can veren pervaneler. İlham kaynağımı Deklare ediyorum Pervanenin tek derdi ateşe kavuşmaktır Ve o kavuşmada yok olur Maksarı da yanmaktır zaten Çünkü Bir pervane için Yanarak değil Donarak ölmektir felaket Donarsa felaket Yanarsa saadet Efendim çok az tanınan bir şair Hüseyin Siret Özsever. Yani 1950'lerde vefat etti ama kesin hatırlayamıyorum. Az bilinen bir natın sahibi. Bir şiiri çok biliniyor ama. Geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün. Akpak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilk bahar oldum bugün. Ben huzurunda yer öpüp tacıdar oldum bugün. Çok meşhur bir şarkının da güftesidir. Herkes bunu sıradan bir sevgiliye övgü zanneder. Şeyine yazıyor. Yani ya, genç çok ilerlemiş yaşında buldu da şeyini. <gülüyor> huzurunda yer öptüm taç giydim falan diyor. <gülüyor> Onun ricası üzerine bir na, e, natı şerif yazmış bir tek beytini okuyayım size bir tek beyt uşşak ızarı varken bihaddo kibriyanın maşuk münferitsin hüdaya ey peyamber zor bir vezinde vezni zor az kullanır mefûlü failatün az usta işi vezni bırakalım edebiyat tarafını bırakalım manaya bakalım uşşakızarı varken bir had okkibriyanın maşukun münferitsin Hüdaya ey peyamber özetin özeti söylüyorum akılda kalıcı biçimde basit bir Türkçe cümleyle bütün peygamberler Allah'a aşık Allah Resulullah'a aşık diyor Aleyhisselatü Vesselam bu beytin anlamı ki bu şeyde olarak da doğru yani din bilgisi olarak da doğru maşuk o yani sevilen Allah Allah, bitireceğiz dedik ama aklıma bir şey geldi, bitiremedim. Şöyle bitireyim müsaadenizle. Siret ne söyleyeyim ben, mahbub bir kibriyasın. Tavsife muktedir mi, mehtab-ı kirbi ahtar. Ben zavallı siret nasıl öveyim diyor. Yerde sürünen bir solucan mehtabı nasıl anlatsın diyor. Ve <gülüyor> yerde sürünen bir kurt diyor. Mehtabın güzelliğini anlatmaya kalkışıyorum. Benim sözlerimin değeri işte o kadar ya Resulallah diyor. Sen affet diyor falan. Şimdi... Maşuk dedik ya... Seven var sevilen var. O maşuk sevilen. Habib yani habib, sevilen. Ha, bütün peygamberler Allah'a aşıktır. Allah Resulullah'a aşıktır. Haluk. Nazillili Halveti Şeyhi bir şairin... Söz veriyorum bu son yani... <gülüyor> bir beyti geçti elime. hayret ettim doğrusu yani Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir ders verildi bize de imtihanla sertifika programı yaptık falan 40 talebe seçtik mülakatla falan bir sürü bir sürü hava bir yıl ders alıyor sonra bir sertifika alıyor çocuklar işlerinde bir kurnaz da sordu hocam bu sertifika ne işimize yarayacak dedi hiçbir işinize yaramayacak dedim tabi dürüst cevap vermek zorundayım yalan mı söyleyeyim çocuğa <gülüyor> ama dedim işte bir gün belki yaşınız 50-60 olur hani biz gitmiş oluruz Allah'u alem ya neler okuduyduk falan dersiniz bunun bir değeri varsa hiç eksilmedi ama 40 talebe başladı Allah'ın izniyle onlardan bir çocuk bir gün parmak kaldırdı hayret ettim ya <gülüyor> hocam dedi bir beyt geçti dedi dikkatimi çekti dedi falan hiç duymamışım meğer evimde duran bir kitabın içinden almış evde duruyor kitap da Kitabın rafta durması şey olmuyor yani. sana fayda sağlamıyor. Beyit şu. Allahümme salli ala, ala Muhammed ve ala Muhammed. Azab-ı çekmez sana ümmet olan Adem, feterda sana haktan bir atadır ya Resulallah. aleyhissalatu vesselam. Ali Galip vasfi, vefat 1803 Nazilli'de türbesi var. Halveti ileri gelenlerinden, belki de şeyh yani azabı duzahi çekmez sana ümmet olan Adem da sana haktan bir atadır ya Resulallah manasını söyledim anlamış ben fark ettim ama çocuk baktım iyi okumuş mu anlamış da ya ümmetin günahkar da olsa cehennem görmez ya Resulallah diyor bir iznillah diyor Az, azapçı neden çünkü sana feterda müjdesi var diyor o ne Duha suresi 5. ayet-i kerime Rabbin sana küsmedi küsmedi Yeminlerle Cenab-ı Hak lütfediyor. Efendimiz'in mübarek kalbini okşuyor. Küsmedi diyor Rabbim sana diyor. Yemin. Kuşluya geceye yemin. <gülüyor> sana o kadar çok verecek ki nimet, mertebe o kadar çok verecek ki razı oldum feter da, yeter ya, ya, razı oldum diyeceksin. Geliyor. Ayet-i çok seviniyor. Allahu ekber diyor Efendimiz. Madem diyor razı olduğum kadar verilecek ümmetimden kimsenin cehennemde kalmasına razı olmam diyor. Cebrail Aleyhisselam'a bakıyor, vahiy sırasında, nüzul sırasında. Ey kardeşim diyor, madem bu müjde bana geldi, ne istersen verilecek, ben razı olana kadar verilecek. O halde ümmetimden kimsenin cehennemde kalmasına razı olmam diyor. Ve bu benim evimde bulunan bir kitabın içinden çıkıyor, talebem karşıma getiriyor ama bozuntuya verir miyim? Tabii yani zaten biliyormuş gibi yaptım. Tabii muallim şeyidir o. Hiç bilemeyeceği bir soru sorduğu zaman talebe ne yapar hoca? Ne yapmalı veya bu güzel soru için çok teşekkür ederim yavrum. Önümüzdeki hafta bu dersi işleyelim sen de bir çalış. <gülüyor> yani karizmayı çizdirmemek için önemli oluyor tabi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alkış malkıştan önce. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin almakla bahtiyar olduğumuz eşhasın ervahı için Adem aleyhisselamdan bu zamana bu zamandan kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bir cümle müminin ve müminatın ervahı için bilhassa iman selametimiz için Allah rızası için El Fatiha imzadan önce beş dakika bir teneffüs rica ediyorum. Kitap satış standında kitap satılıyor arkadaşlar.